206. konu, Hz. Peygamber'in Taif'te çektiği eziyetler, Hz. Ayşe şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'den, acaba senin başına Uhud gününden daha şiddetlisi geldi mi, diye sordum, Hz. Peygamber, ben, Abdiyalel bin Abdikülale sığınmak için başvurduğumda beni kovdu, o kadar üzüldüm ki, adeta kendimden geçmiş olarak geri döndüm, Kanüs Sealibe nasıl geldiğimi hatırlamıyorum, ancak orada kendime geldim, başımı havaya kaldırdım, baktım ki, bir bulut beni göl geliyor, Cebrail de onun içinde duruyordu, Cebrail bana, Allah, kavminin sana söylediklerine ve sana yaptıklarına şahit oldu, bunun için istediğini kendisine emredesin diye benimle birlikte dağlar meleğini gönderdi, dedi, Cebrail'in sözünden sonra dağların meleği bana seslendi, bana selam verdi ve, ey Muhammed, dilediğini yaparım, ''İstersen onların üzerine Ebu Kubeyz ve El-Ahmır dağlarını kapatırım.'' dedi. ''Ben de, hayır, umarım ki Allah onların günden Allah'a kulluk eden, Allah'ı birleyen ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler yaratır.'' dedim. Ebu Talib vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber Taif'e gitti. Onların kendisine arka çıkacağını ummaktaydı. Sakif'in önderlerinden ve Amr'ın oğulları Abdiyeli, Habib ve Mesud'un evine gitti.'' Hazreti Peygamber onlara Kureyş'ten çektiği eziyetleri anlatarak kendisine yardımcı olmalarını istedi. Onlar ise Hazreti Peygamberi çok kötü bir şekilde reddettiler.